Ve âkibetü'l müttakin. Ve salât والذين كفروا بعضهم أعداء بعض إلا تفعله سكن فتن في الأرض فساد كبير صلَّى الله عليه وَعَزِيهِ وَبَلَعَنَا رَسُولَنَا النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ الشَّاهِدِينَ بِقَلْبِ سَلِيمٍ صَلَّى اللهُ عليه öteki muhteremüsün ola. Geçen dersimizin mukaddimesini de şöyle demiştik. İnsan Allah-u Zülcelal'in nazlı yaratığı, nazlı mahluku. Bütün mahlukatın eşrefi, ekmeli ekremi, yani en kerametlisi, en şereflisi ve en mükemmeli ruhu ve görünümü bakımından, endamıyla mütevref olduğu vazifesi bakımından beşeriyetin göz bebeği dedik. Hatta büyük şair öyle diyor, ''Hoşça bak zatına kim?'' cübde-i sen, merdüm-i bide-i ekvan olan ademsin sen, kendine iyi bak, evveli bir damla meni, sonu kabirde cife, İkisinin arasında yediğinin yükünü taşıyan mahluk değilsin sen, ruhunla, kalbinle, imanınla, inancınla, Aşkınla, memur olduğun kutsi vazifelerle, kainatın göz dediği meleklerden afdal varlıksın sen diyor muhteremiz Mala. Bizim kırk küsur senedir kürsüde döktüğümüz ter, verdiğimiz emek, insanoğluna şu manayı düşündürebilmek için muhteremiz. Yani, nereden geldim, niçin geldim, akibet kimin huzuruma döneceğim, muhterem mümkün, aziz cemaat. İnsan olarak, beşer olarak nereden geldik, şu aleme niçin geldik ne ve akibet kimin huzuruna döneceğiz? Bunu düşündürebilmek. Eğer Rabbim tevkiyi kutfederse bu çizgide Allah'a gülerek dönmeyi temin etmek. Mevizaların, sohbetlerin, konuşmaların gayesi ve hedefi bu. Yüce Rabbim bize yardımcı olsun inşallah. O teala. Muhterem Müslümanlar bu kadar nazlı varlık, bu kadar kerametlere sahip mahluk bütün kainatın göz olduğu halde görünüşte ki yeryüzü bugün fitnelerle çilelerle, imtihanlarla, şakaletlerle cinayetlerle, ürpertici hadiselerle dolu ve insanoğlu her sabah kalkarken ayrı bir felaketin sancısıyla yatağından kalkıyor. E şunu bize hocalarımız söylüyor, kainatta Allah istemeden yaprak dahi devinmez. Ey vallahi öyle şayınatta Allah istemeden yaprak dahi devinmez. Bu kadar kerametle halk ettiği kullarına Cenab-ı Hak bu çileleri niye veriyor acaba? <gülüyor> Cennet vatan, dünyayı bırakın, alem İslamı bırakın, şu memleketimiz, şu vatanımızda, Asif'in tabiriyle. Kim bu cennet, vatanın uğruna olmaz ki feda. fışkıracak toprağı sıksan şüheda diyor. Evet, her karışımda, her adımında mukaddesat için, İslam için, Kur'an için, iftek için, namus için, varlığımızın şerefi için verdiğimiz şehitlerin cesetleri yatıyor muhterem Ya Yaa! Öyle olunca, neden bu kutsi topraklar üzerinde yaşayan bugünün insanı, çilelerin, sarsıntıların, fitnelerin içerisinde muhtemeliler? Evet, mesele olarak bunu ele almıştık ve ayet-i kerimeyi de bozduğun bel kemiği olarak ortaya koymuştuk. Cenab-ı Halik-i buyuruyorlardı ki, esna-i zekillâh, يَا اِيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا İzah edeytüm El iman edenler nefislerinizle mukayet olun. Eğer siz hidayete nail ve masal uğratanız sapıklar size zarar veremez. Top yakununuzun dönüşü Allah hazır. Kapucaminin müserram cemaati. Cenabı salihe Zülcelal böyle buyuruyor. Top dönüşü Allah'adır. hazır. Beyler, baylar, paşalar, komutanlar, reis-i cumhurlar, başvekiller, bakanlar, milletvekilleri, zenginler, fakirler, alimler, cemaat, bütün insanlık ve taku cem'an turjauna fihi ilallah. Summa yusaa kullu nefs ma kasabat ve hum la yulamun. O günden korkun ki bütün bir insan Allah'a hesabı o günden korkun ki, çok yekununuz Allah'a döneceksiniz ve herkes kazandığının keşbesinin karşılığını görecektir. İn hayran fehayrun ve in Eğer hayır amel ettiyse, güzel şeyler işlediyse mükafatını görecek. Eğer şer amel ettiyse, etrafına kanalık yapıyorsa cezasını mutlaka çekecektir. Peki hocam Dünyada olduğu gibi orada avukat sussak, sahte evrak kanunsuz meslek, yalancı şahidi dinlesek falan böyle şeyler yok mu orada? Kuyruğu kurtarmak için hiçbir kafa açık değil mi? Mutlaka herkes yaptığının cezasını, hayır ve şer görecek diyorsunuz. Kaç iyi mi bu? Makare amiral. Ya farihan şu memleketler benim de sıkıntı gördüğüm ki herkesin imtihanları olur. Bazen kürsüye kederle çıktığım zamanlar olmuştur. Öyle demiştimdir cemaatime. cemaat-ı müslimin. Allah'a hamd ediyoruz ki mahşer var. Elhamdülillahi ya Allah'a hamd ediyoruz ki mahşer var. Haklı ve haksızın kim olduğu köşe dönümünde babut giyiminde, ahkemül hakimin olan Allah'ın huzurunda bellelice binse Allah'u Teala. Ey yılan ebesi, iblisin kuyruğu, bugün kanatlanıp uçtuğuna bakma, seni bir gün büyük divanda alet çekecekler, önüne çuvalı boşaltacaklar, bu kelikleri nerede eskittin diye birer birer soracaklar. E, biz bir içindeyiz ve Rabbimizin huzuruna varmaktan titriyor. Amelimizi ona göre hazırlamaya çalışıyoruz, çalışacağız inşallah, inşallah. Evet. Muhterem şunlar. Evet. Ya ve evet. men khafa maka maradihi ve nahalnefsi ani elheva fe inel cenneti hiye el meva. Mümin kardeşim, eğer içinde ürperti hissediyorsan, eğer kalbinde haşyeullah varsa, eğer ruhun bir dereceye kadar Allah korkusu sarmışsa, işlediğin bütün ameller harekat-ı sekenatında, Mevla'ya karşı mesuliyet duygusuyla gidip geliyorsan, farzları eda edip haramlardan sakınıyorsan, bugün korktuğun için Cenab-ı Hak seni mahşerde korktuğundan emin kılacaktır inşallah. O hadis-i Kudsi, sahih Hadis-i kutsi. Ve azeti ve gelali, la ajmaw ale abdi kufen ve la emnien. İsa khasini fi dünye, amanetu yama alkiyama. Ve İsa emnini fi dünye, azdetu yama alkiyamshu ve labali. ve ki buriyor alemlerin Rabbi. Kulun üzerinde iki korku ve iki emniyeti cemet mizir da korkar da haşyesinle kulluk ederse, mahşerde korkutmayacağım buyuruyor onlarla. Ey dünyada Allah'tan korkanlar! Müjde var! Allah'tan korkuyor, içki içmiyor. Allah'tan korkuyor, kumar oynamıyor. Allah'tan korkuyor, cinayetmiyor. Allah'tan korkuyor, hırsızlık yapmıyor. Allah'tan korkuyor, ibadullah'a zulmetmiyor. Allah'tan korkuyor, ailesinin iffetini koruyor. Allah'tan korkuyor, oğlunu fazilet örneği olarak yetiştiriyor. Allah'tan korkuyor, kızını hıf düğüm bağlı başörtüsüyle, geniş uzun mantosuyla ve siyah çorabıyla iltifatı âmıya serketmiyor, onu bir konca gibi, gül gibi yetiştirip muhafaza ediyor. Allah'tan korkuyor, ölçüsüne, terazisine dikkat ediyor. Allah'tan korkuyor. Vatanına, sancağına, bayrağına hıyamette bulunmuyor. Bu hakeze ve hakeze. Bu korkuyla Rabbin huzuruna varanlar yüzünüz gülecektir. Akıbetiniz cennettir inşallah. E hocam bunun aksi olursa ne olacak? Allah'tan korkmuyor, hakikatleri inkar ediyor. Allah'tan korkmuyor, mukaddesatın eşiğini işiyor. Allah'tan korkmuyor, bütün hak mefhumları açıkça inkar ediyor. Allah'tan korkmuyor, zina ediyor, hırsızlık yapıyor, devlet ve millet zimmetini üzerine geçiriyor, mukaddesatın aleyhinde ağzına geleni söylüyor. Allah'tan korkmuyor, Allah'tan korkmuyor ve hasıl muhterem Müslümanlar bakıyorsunuz. İşin garip tarafı nedir biliyor musunuz aziz Cemal? Kain Allah'tan korkmuyor. Her türlü kötülüğü yapmakla saha açı. Akif Bey onun için kızıyor bu azama. Harim-i din-i ahır değil oradan. Şekilde kendine bir sahab-ı beynadan diyor koca Akif. Dünyayı ahır zannetmiş. harim dinde tepiniz etrafına salya saçıyor devamlı, kendi kendine ettiği kötülük bir tarafa, her ağzını açtıkça Müslümanlara sataşıyor. Hem nasıl? Öyle gafil Müslümanlara değil, dünyanın asıl bugünkü kabul ettiği Müslümanlara değil, köktenci Müslümanlara sataşıyor. Ya. Neymiş o köktenci Müslüman hocam? Fahri kainatın getirdiği sahabenin yaşadığı, sahabenin ve selefin yaşadığı İslamiyet'e talih çıkıyorsa bir adam, bu kişiye göre kökten, dinden, kökten dincidir, büyük tehlike. Ya muhteremiler, göreceğiz bir gün inşallah muhteremiler, göreceğiz bir gün inşallah. Şair, Arap şairi öyle diyor, ne güzel söylemiş. Sevfetera ivencelel gubaru. اَسَرَاسْنْ تَحْتَكَ اَمْ Atına bilip yahut da bindiği şeyin üzerinde durmadan salya saçan, dolu düzgün giden adam diyor. Önündeki toz ayrılınca, dağılınca, bindiğin eşek midir, at mıdır o hafif anlayacaksın diyor. Ne kadar dolu düzgün gidiyor görüyor musunuz muhtemelen Müslümanlar? İmam hatiflerimizin aleyhinde, Kur'an kurslarımızın aleyhinde, İla, İlahiyatlarımızın aleyhinde 15 tane yavrumuz pırıl pırıl yumurcaklar takiyi giymiş Kur'an okuyor çekmiş fotoğrafını basıyor görüyor musunuz iltica hortluyor mu da Müslümanlar ya hiç sormayın. Yastılarda sizi okudunuz mutlak birçok özel okul talebesi, resimli olanları da var özel olanları da var yurtlarda da yapıyor bunu. Kampa çıkıyorlar. Her okul kendine göre sahilde bir yer tutmuş, çadırları kurmuş, kampa çıkıyorlar. Orada yavrular, dini teslime mensup olanlar, namazlarını kılıyor, mutalalar yapıyorlar. Orada hocaları kendilerine irfan ve ilim veriyor. Denize giriyorlar, gü güneşliyorlar. Hakkı değil mi muhterem Müslümanlar? Kapı Camii'nin muhterem cemaatı, bu memleketin evladının bu memleketin denizle ve almaya hakkı var değil mi? Vay! Gazetever yansın ediyor. Sahillerde irtica yuva tuttu. İrtica hopladı yine Selam falan muhtemel müminler. Bakıyorsunuz, o vilayetin suçsuz valisi tedirgin. Yahu neymiş irtica bu? Meğer bakıyor ki resmen izinde alınmış. Yavrular oya çadır kurmuşlar. Hiç kimseye zararları yok. Kendi dertlerindeler. Yalnız bir tek fark var arada. Bu yavrular namazlarını kılıyorlar, sabahleyin namaza kalkıyorlar, Kur'an okuyorlar, dini ders alıyorlar, hak dinini mutala ediyorlar. İşte en büyük suçları bu. Kıymetli kardeşlerim taş bu hal ediyor tabii. Bundan 3 sene evvel Polonya'da mı, Çekoslovakya'da mı nerede bir yerde zeka olimpiyatları oldu. İzmir'in Yamanlar Lisesi'nden iki çocuğumuz altın madalya, biri bronz, birer gümüş madalya getirdiler. Dünya birincileri zeka olimpiyatlarında. 2 ay evvel Gartt'ta bir yerde fizik olimpiyatları oldu. Evet, yine aynı liseye mensup memleket evlatları bir altın madalya, bir bronz madalya, iki mansiyon almışlar. 20 gün evvel an, şeyde, İstanbul'da matematik olimpiyatları oldu. Yine Türkiye'den Samanyolu Lisesi'ne mensup çocuklarımızdan birisi dünya dilimcisi veya ikincisi. Diğer işte şöyle madalya kazanmış falan. Hem de gazeteler yazıyor, ne diyor biliyor musunuz? Ta Polonya'ya, Şakasolatya'ya, Amerika'ya gitmişler yavrular. Orada beş vakit namazlarına kılıyorlar imtihana, abdestlik giriyorlar, ayete kutsuya okuyarak. Şimdi bu on on beş gün içerisinde bu altın madalya kazanan, gümüş madalya alan yavrularımız zirvedekileri ziyaret ediyor, en yukarıdakileri ziyaret ediyor. Onlar diyorlar ki ''Çocuklar milletimizin yüzünü hak ettiniz. sizler bizim şerefimizsiniz, sizlere övünüyoruz, iftihar ediyoruz.'' Tamam mı Konyalılar? İnşallah. Şimdi bu takdir eden kişiye eğilip söylemek lazım. ''Yahu sen böyle diyorsun ama bu çocuklar kökten dinci, bunlar ya!'' ''Bavv! Muhterem Müslümanlar! Ya zeka olimpiyatlarında, fizik olimpiyatlarında, matematik olimpiyatlarında dünya birincisi olan bu yavrular, arşiv sahibi Allah'a, Kur'an'ın sahibi Hz. Muhammed'e, 1400 yılın İslam külliyatına gönül vermiş pırıl pırıl iman ve aşk dolu çocuklar geliyor büyük tehlike! Korkasın ha! Senin ayyaşların, senin sarhoşların, senin stadyumları doldurup birbirine aaaa diye küfreden, ağır küfürler sallayanların bu kazancı getiremiyorlar, bakınız! Allah'u Zülcelal'a inanmış, nur yumalı yavrular da görüyoruz bu büyük terapi elhamdülillahi teâlâ. Muhterem Müslümanlar, işin çok garip tarafı Yüce Rabbimiz Kerem buyursun. Bu adamlara da gerçeği göstersin inşallah. Ben bazen şöyle diyorum, tekrar ediyorum dediğimi. İman mı istiyorsun İslam'da? Aşk mı istiyorsun İslam'da? Şahsiyet mi istiyorsun İslam'da? Yüksek ahlak mı istiyorsun İslam'da? İnce edeb mi istiyorsun İslam'da? Haya ve utanma hissi mi istiyorsun İslam'da? Dürüstlük ve istikamet mi istiyorsun İslam'da? Haşmet ve celadet ve kahramanlık mı istiyorsun İslam'da? Cemiyete karşı vefa ve feragat mı istiyorsun İslam'da? Bütün muamelelerinde Dolu bir adalet mi istiyorsun? Ve hâkede, ve hâkede, Dünyanın bütün ıslaklarında ne kadar faza ile dair kelime ve lügat varsa hepsi İslam'da. bu ünlüler, asırlar bunu ispat etmiştir. Asırlar bunu ispat etmiştir. Öyle olduğu halde bu adam ne Diyor ki yine İslam'ın aleyhinde. Cemaatimiz dinleyin. Lütfen bunu bir tespit edin bakayım. Ben bir türlü bunu tespit edip gerçeğine erişemedim. Bir türlü bu işi anlamıyorum. Yani dünyanın bütün saadetlerinin unsurları eğlencesinden zevk ve aşkına varıncaya kadar her şeyin en güzeli İslam'da. Suyu yukarıya suyu yukarıya aktan ten ve teknikten tutunuz, Riyaziye'nin en ince meselelerine evvela hukuk kesmeden ecdadımıza, matematikçilerimiz varıncı hafta kadar her şeyin en güzeli İslam'da öyle olduğu halde yine İslam'a hayır, sefahat ve fuhuş ve anarşiye evet. Anlayamadım bu. Muhtemelen bakınız, devrimiz, zamanımız, vadiörü dinliyorsun, dinliyorsunuz. Her gün 10-15 er çavuş ve teğmenimiz o taraftan da bu taraftan nice insanlar, kanlar içerisinde cana kıyıyor her gün Allah'ın günü. Çocuklar bu hayret edersiniz. Çocuk daha dünkü hadiselerde yedi tane çocuk, sekizincisi bebek, beşikte çocuk. ikisi de şöyle adam. Tırr diye kurşuna dizilmiş. Çocuk efendim. Yani melek, melek. Günahsız yavrular. Hayret edilecek şey Yüce Rabbim sen muhafaza diyorsun. tabii bunların çaresi İslam'dır diyoruz. Evet. Kapı Camii'nin muhterem cemaati Dört buçuk milyarın kulak zarını patlatırcasına söylüyoruz. Bu çalkantılar dinmeyecek. Ancak İslam, evet, Allah'ın vahyi ve nisamı gönül ve ruhlara yerleşirse, İslami kardeşlik bütün hadiseleri dindirecektir inşallah o teâlâ. Anarşiyi bastırdı, rahat, vallahi rahat edemeyeceksin. Arkasından manarşi çıkacak. Manarşinin aklından geldiğin, manarşi çıkacak. Bilmem ne, hani kanser bir gün önü, önü önlenirse arkasından manser çıkacak. Niye? Bu Allahsızlık böyle devam ettiği müddetle Cenab-ı Hak başından belayı eksik etmeyecek mutlaka. Ne zaman ki, ne zaman ki tövbe ettim yüce Rabbim, zatı abdestine döndüm, her şeyimle sana kulum der de, beşeriyet olarak, Müslüman Türk olarak, bir buçuk milyar İslam alemi olarak Yüce Rabbimize yönelirsek huzur huzur aslan iner kalbe huzur Allah'tan gelir raziy olduğu bir cemiyete Cenab-ı Hak huzurunu böyle coşturacak ve paşınacak İnşallah O Teala. Evet. Muterimiler tabi sizlerle böyle konuşuyorum eve gidiyorum fakir yapraklarını bile okuyorum inanır mısınız? Yani hayatım okumakla geçmiş ya. Takvim yaprağının arkasında okuyorum böyle YouTube atı vermiyorum bir tarafa. Çünkü takvim yaprağının arkasına da hizmet verilmiş kardeşlerimiz o ok, yap, yapraklar söz açılmışken şunu tembih edeyim bakınız bu da bir ilahi tesadüf muhteremimiler. Takvim yapraklarının üzerlerinde ayet ve hadis mealleri var, arkalarında dini konular dini mevzular var. Rabbim'in aşkı için rica ediyorum, onları küllüye böyle atıvermeyin. Yırtın, paralayın, sobaya atın, orada yansın, kül olsun. Yoksa Cenab-ı Hakk'ın ismi ayaklar altına düşer, küllüklerde kalır. Bir cemiyetin, inanın, kahrına sebep olabilir yani. İzmir'de bir aralık, İzmir'de bir aralık, Ramazan-ı Şerif'ti. 61 ve 62'lerde birer Ramazan, oraya ziyanet beni vazifeli göndermişti. Muhtemelen bu güzel yalı da caddeden geliyoruz biz dostun evinden şöyle caddeden yürüyoruz. Gazeteler Ramazan-ı Şerif'te Kur'an sayfaları basmışlar ve meal veriyorlar. Ramazan geldi mi Müslüman'ı bir dille şey diyor, müsabaka ediyor. O da Kur'an basıyor, o da hadis basıyor, o da dinden bahsediyor falan. Hani Bektaşi'nin sahura kalktığı gibi. Bektaşi oruç tutmaz sahura kalkarmış. Hem de kalkınca çok da acele dermiş. Aman adın, hadi hadi. Nihayi hatun! Hadi ha! Nihayet hatunun bir şurasına gelmiş. Yahu efendim, orucu tutmuyorsunuz sahurumuza bari karışma. Bizi kendi halimize bırak yahu biz kendimiz hazırlanırsak. Yahu hatun oruç tutmuyorum sahurada kalkmayayım da yerle gavur diyor. Onun için bakıyorsunuz, dinle diyanetle hiç alakası yok. O da Kur'an sayfalarını basmış, o da meal veriyor, Ramazan sayfası veriyor. Hey emrine kurban olduğum Mevlam! Gerçeklere kavuştuğumuz hayırlı geleceği ne zaman göstereceksin bize? <Gülüyor> Muhtemelen kapının dirinin önünde gazetenin içerisine küllük çöp doldurulmuş ve gazetenin o yüzünde vallahi azîm Kur'an ayetleri, asli Kur'an sayfası, altında meali çöp doldurulmuş içerisine Şört, bidonunun üzerine konulmuş, atılmış böyle, Kur'an. Onun için ben rica ediyorum, dikkatli olun, takvimlerin o yapraklarını aldığınız zaman ya bir yanlış çivi takın, o çiviye, o tele takın onları. Sonunda topyekun, koleksiyon olarak saklasanız bile değer. Bazı takvimler var ki, sahifelerini koleksiyon olarak her senenin bir sene, bir sene böyle hani 1992, 93, 94, 95 diye koysanız ve yavrular onu evde çoluk çocuk zaman zaman canı sıkıldıkça böyle karıştırsa adeta ilim külliyatı neler var o takım yapraklarının arkasında muhterem Bunu tembih ediyorum. Alıp da çöpe ayak altına atıvermeyin. Rabbinizin ismini çiğnemiş ve çiğnetmiş olursunuz. Muhterem Müslümanlar ben Geçen dersimden sonra eve vardım, 24 Temmuz Cumartesi'ymiş, belki o bir hafta olabilir. Geçen hafta okuyacaktım, vaktim olmadı. Şu cinayetler, şakabetler, terörlerden filan söz ediliyor ya, bakınız İslam'ın vicdanlarda hakim olduğu devir, İslam'ın vicdanlarda hakim olduğu devir, Osmanlı devri muhtemelenler. Her zaman söylüyoruz ya, bizim dedemiz Osmanlı, ben Osmanlıyım diye söylüyorum ya, bununla iftihar ediyorum. Yüce Rabbim bizi Osmanlı kökümüzden, sahabenin çizgisinden ayırmasın inşallah. Evet, takvim yaprağı Yılmaz Öztüda diye bir tarihçiden almış. Türkiye Gazetesi'nin çıkardığı takvim. Şu da 24 Temmuz takvim yaprağı. Arkasında o Osmanlı Devri'nde İstanbul'dan bahsediyor. Dersimin arasında size okuyorum bakınız Muhterem Müminyallâh. Şimdiki anarşilerin, korkunç hadise, ve soygunların, efendim, depoların, benzinliklerin, kuyumcu dükkanlarının, marketlerin soyulduğu, cinayetlerin işlendiği. hatta Muhterem Müminyallâh çok taahhüt edeceksiniz. 35 sene evvel Ladikli Ahmet'e, Bizim Ladik'te Ahmet'imiz vardı. 25 sene kadar kendisiyle sohbetimiz var diye zaman zaman Kürsü'yü de söylerim. Yedilerdendi kendisi, ebdaldendi. Allah'ımız şefaatine nail kılsın. Bir gün dedi ki, defleşiyoruz böyle. Hocam dedi, İstanbul'da bir gecede işlenen günah, Galmi Lut'un ömründe işlediği günahtan fazladır dedi. on yılda 15 milyon genç yaratık her yaşta diye türkü çağıranların bizi getirip bıraktığı kavşak bu muhtarlarım ya. Ve ondan evvel dedemin devrinde İstanbul kulak vermiş muhtarlarım. Bir kanuni Sultan Süleyman han devri 1520'den 1566 yılda ortalama İstanbul'da bir cinayet. Osmanlı devrinde 365 günde o günde bir cinayet ancak olurmuş. İstanbul. İkincisi 1769 Sir James diye bir Avrupalı. Öyle diyor. İstanbul sokaklarında ne ayaklanma, ne hızırlık, ne de düzensizliği kat iyen göremezsiniz. Halk tarafından böyle bir şey bilinmez diyor hani bağırdılar, çağırdılar, yürüdüler, etdiler, falan ettiler, efendim huzursuzluklar, kapı çalmalar, cam kırmalar, emsali, huzursuzluk diye aklınıza ne gelirse, bu yabancı seyyah öyle diyor, İstanbul sokaklarında herkes hakkı bilen, hakkına razı, dürüst ve faziletli insanlar gelir gider, sokaklarda huzursuzluk verir, ne bilsek kadın iffetine bakandan rahatsız, ne diysek kız başarısını çekenden rahatsız, ne diysek bağırsı ve büyürtü. herkes kendi halinden faziletli insanlar diyor iki. Üçüncüsü muhterem sular. İstanbul'da 14 yıl kalan Fransız Döle Montre diye bir zat şöyle diyor 1727 tek hırsızlık vakasını duymadım. Ort 14 senede İstanbul'da <gülüyor> tek hırsızlık vakasını duymadım. ''İstanbul dışında altı Rum eşkıyayı yakaladılar ve cezalandırdılar.'' diyor. İstanbul hudutları dışında altı Rum eşkıya, 14 senede yakalanan eşkıyadır, hırsızdır, soysuzdur. Onları da cezalandırdılar diyor, 14 sene. Böyle devam ediyor muhterem Müslümanlar. Tabii dersimin fazla saatlerinde birkaç tane daha var, sıralamış böyle. Evliya Çelebi'den de almış, on, dört, on bin bekli İstanbul sokaklarında... Sadece sabah kadar gezinirler diyor. Halkı ve mahalleyi gayet tanırlar. Bir inilti, bir gözyaşı duydukları zaman ona az olurlar diyor. Suçlu aramak değil, ihtiyacı olanlara hizmet vermek için. Evliya Celebi'nin de sözü bu, o da burada yazılı Muhtemelen Üniversitesi. Şu halde, e ben geçen sözümde, geçen dersimde de söylemiştim. İslam gelince ne olur hocam diye soran olmuştu ben cevap vermiştim. İslam gelince dünya cennet haline girer. Evet. Mahkemeler boş, hapishanelerin kapıları arkasına kadar açık kimse yok, emniyet kuvvetleri, zabıta kuvvetleri, cemiyette suçlu aramazlar. Ancak krafiğe sağdan git, şöyle ağır git, usul git falan derler ve buna benzeyen bir takım asayişi temin edecek. Uzaktası faaliyetler, cemiyet <gülüyor> Ya. Eşkıya'dan bugün şikayetçi değiller, evliyadan şikayetçiler. Ama biz milli eğitime, Türkiye milli eğitime seslenerek şöyle diyoruz milli eğitime, gelin artık bundan hevesinizi almış olun, eşkıya değil evliya yetiştirin. 400 imam hatip okulunun adedini 800'e çıkarın, ilahiyatların adetleri artıyor her üniversite dünyasında. Muhterem Müslümanlar, bir ilahiyat açılıyor. Fakat benim bir telaşım var muhterem müminler. Yani kardeşiniz olarak, Türkiye'nin vatandaşı olarak, Konya'nızın Tahir Hocası olarak, az çok memleketine hizmet etmiş, gerçekleri gören bir insan, bir mümin, bir Müslüman olarak bir telaşım var. Şimdi Amerikan usulü milli eğitimimizde ortayla lise birleştiriliyor ortayla lise birleştiriliyor. İlk tahsil 8 seneye çıkarılıyor. Şimdiye kadar bazı vilayetlerde, bazı kazalarda deneme yaptılar bunu. Şimdi bunun üzerinde ısrar etmek üzereler. 8 sene. Yani imam hatiplerin 385 imam hatip okulunun orta sınıf kısımlarını lav edecekler. Orta okuldan çıkan çocuklarımız isterse imam Hatip'in lise kısmına Kur'an ve Arapça imtihanı açık dersleri vermek suretiyle girecekler. Hangi genç buna razı olacaktır? Yani İmam Hatip'in orta kısmını la ile 385 İmam Hatip tarihi bir darbe indirmek istiyorlar ki telafisi belki yıllar alacak muhteremimiler. Bir de 8 sene ortaokul okuduktan sonra Kur'an kursları 3 3000'in üzerindeki Kur'an kursu yakın kilit kilit asmanız gerekecek. Niye? Şimdi ilkokul mezunu yavrular gidiyor, hafızlar devam ediyor ya. Bakın muhterem Müslümanlar gazeteler yazıyor. Kur'an bülbülleri Konya'da imtihandalar diyor. Müşavere konumdan Şıklı Bey kardeşimiz baştan Konya mülkisi ve Burdur mülkisi ağza hafızları imtihan ediyorlar. 300 tane memleket evladı diplomalacaklar. Üç diplomalı hafız daha gülerek ve rahmetin meşesi rahmetin dinamosu ve aynı zamanda belaların da para paner ve siperi olarak evlerine ailelerine dönmüş olacaklar. Eğer sekiz seneye çıkarsa bu ya Konyalı kardeş hani Arif Nihat Asya'nın bir sözü var kızım neden sen oyunda oynaştasın sen de fatihler doğuracak yaştasın diyor ya. Ya kızım sen neden oyunda oynaştasın? Sen de fatihler doğuracak yaştasın. Kanun yoluyla hak aramanın devri geçmez muhterem Müslümanlar. Günü geçmez, zamanı geçmez. Kanunlar yoluyla kötülüğe mani olup hayra hizmette daima uyanık olmaya mecburuz. Uyuyan mümin hakkı vermezler. Tarih boyu hak alınır demiştir eşdâdımız kanun yoluyla, tamam mı? Bir de bu arada şunu duyurmak istiyorum muhterem Müslümanlar, radyoların, televizyonların, filanların falanların saçtığı salya yetmezmiş gibi istisnaları bir tarafa tabii, isisnallarına bir şey demiyorum bana kimse darılmasın muhterem müslümanlar. Konyamızda kapatılmış kerhanenin tekrar açılması isteniyor. Konyalılar, sizin dürüstlüğünüz, sizin faziletinize uygun faaliyetlerle Konya kerhanesi birkaç sene evvel kapanmış, elhamdülillah. O kanayan yara, o kan güven, o kanser, o çıban bitmişti. Şimdi yeniden yine faaliyetler varmış filan, Konyalı nasihatiyle Güzel nazarıyla, iyi telkiniyle bu şer ve fesat ve biraz sonra ama hadisi bugün gene geçtiremeyeceğim belki. Mukaddimede yine kalıyoruz muhterem Müslümanlar. Bu kötülüğe mani olmak için Konyalı kardeşlerime şöyle kısa bir duyuru muhterem Müminler, Evet, bu Ayi Celle ki, ya اِيْهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا لَا يَظُرُّكُمْ مَنْضَلَّ اِذَا اَحْتَدَيْتُمْ إِلَى اللّٰهِ مَرْجِيكُمْ جَمِعَ Ayi Cellesi için, Demiştim ki talebetül cühenni sahabeden di zaten soruyor. Bu ayetin manasında ne dersiniz diye. O zaten ben bunu Peygamber Efendimiz'e sordum. Allah'ın Resulü şöyle buyurdular: İtemiru bil ma'ruhi wan tahu anil Ey bir buçuk milyar, ey İslam alemi, ey Allah'a gönül verenler. Kur'an ayetlerinin nurunu gönlüne indirenler, ruhuna yerleştirenler اِيْتَمِرُوا بِالْمَارُوفِ وَاَنْتَهُ عَنِ الْمُنْكَرِ Marûf ile, meşru ile, Kur'anî olanla, sünnete uygun olanla amel ediniz, buna aykırı olan kötülükler de terk ediniz. Ta ki siz bu yola devam ederken, حَتَّى اِذَا رَائِيْتَ الشُّحًا مُطَعًا وَهَوَّاً مُتَّبًا وَدُنْيَنْ ve وَاِيْجَابَ كُلِّ الْهِرَا۪ينَ دِرَيْهِ Demiştik ki, dört şey mutlaka zuhur edecek. Resulullah bin dört sene evvel bunu beyan ediyor. Eliyle koymuş idi tesbik buyurmuşlar. Çünkü ahiretin de ötesini gören, biiznillahü Teala Resul-i Zişan'ın dünyada olacakları görmemesi mümkün değil. Eserleri kontrol ediniz, bakınız, mutalaa ediniz muhteremülillah. Buyuruyorlar ki, dört şey mutlaka zuhur edecek hatta ibare ise şuhun mutaan faati olunan kendine uyulan bir fakildir. Yani gönüllere fakirlik salmasına vuracak erbabı servet servetin içerisinden zekatını fukara hakkını çıkarmayacaklar diye üzerinde durdu. <gülüyor> Hocamıyla isterseniz bu arada bir lafı ifade Geçen değil evvelki dersimde münasebet aldı da zekattan. Birkaç cümle söyledim. O arada dedim ki hocam 15 milyon ben Konya Sporu'a veriyorum. Bu, bu sayılmaz mı zekat işte? Falan demiştim. Ondan sonra da muhtemelen Sınavlar şöyle bir lafife etmiştim. Ben Zekat sayılmaz dedim. Bu verilen para zekat sayılmaz. Zekat, karanın hakkıdır. Açlara, ilaçlara, yetimlere, dullara, düşkünlere, hastalara, esiri tıraş olmuş kimsesiz kalanlara... Memlekette böyle milyonlar var muhteremliler. ünliler. Sırse köşkte oturanın bunlardan haberi olmaz tabii. Her gün sofrasında on türlü taam koyan adam, tok adam acın halinden nerede bilecek? Kanuni Sultan Süleyman değil, Sultan Süleyman Aleyhisselam tahtını rüzgarlar götüren Sultan hem Peygamber hem Sultan Süleyman Aleyhisselam kuru ekmekle tuzla su ko ko koydurulmuş sofrasına. Ya Süleyman dünyanın bütün nimetleri size maruz, önünüzde olması gerekir. Nasıl? Rayıyemdeki fukara ve yetamanın muhtaçların halini düşünmek için böyle yapıyorum râiyyemdeki, halkım içerisindeki, muhtaçların halini unutmamak için düşme, biz düşme deriz, küllü ekmek. Küllü ekmekle su ve tuz koymuş toprasına. Niye? Peygamberimiz i Efendimizin Efendimiz'in Alilerinin iki aylık, rahm-i maderde iki aylıkken vefatı, vadelerinin 6-7 yaşında vefatı, dedelerinin 8-9 yaşında vefatı, dürrü yetim olarak yetişmesinin mana ve hikmetin üzerinde duran müfessirin yetim olarak yetişti ki, rayesi içerisindeki yetimlerin kimsesizlerin halini yakinen bilsin, hal ve ilim halinde yetişsin diye. Acik, çok acif <gülüyor> muhterem Hüsnallar. Cenab-ı Halik-i Hazretleri kerem Dursun inşallah. Ve ben dedim ki, aman hocam, Sonra spora filan dokunmayasın, taşlarlar sonra falan Dedim kendi kendime böyle konuştum hatırlayacaksınız. Cevab olarak da dedim ki yok canım onların ben hepsinin hocasıyım. Taşlamazlar beni. Ben haksızı söylüyorum. Oraya verilen zekat olmaz. Evet. O verilir verilmez filan. Yani o senin vicdanın da karar verildiğini. Şey. Memleketin Kalem tıraşından çıkmış gibi on binlerce evladı karşılıklı birbirine söverek, sayarak, hakemlere en ağır hakaretleri yaparak, yabancı gelmiş, otobüslerin camlarını kırarak, falan, ağır küfürler yollayarak, bir de Sivas'la Kayseri arasındaki müsabakada kapıya yüklenen cemaatten 60 küsur kişi ölmüşlerdi. Hepsinin cenazesi bir kabüslerle yan yana dehnediler. Top sahasından çıkarken muhterem Müslümanlar. Bunlar ayrı şeyler. Ben, ben Necip Fazıl'ın dediği gibi bir yuvarlak 22 baldı baldırı çıplak bir sürü ahmak ben demedim ki benim aleyhimde olsunlar. Sadece verilen para zekat olmaz demişim. Hiç sormayın muhterem Müslümanlar. Ya Konya'nın sahip isim var mı bilmiyorum dergasteyi görmedim tabi haberi geldi. Başkanlar beyanat veriyor. İstanbul'daki sayılı görkemli gazetelerden birine, hocalar kapı camiinde spora vermeyin diyorlar diye. Ya, mektebe verin, ilme verin, irfanı verin, kütüphaneye verin, kitaba verin, ağlayanlara verin, düşkünlere verin, fabrikalara fabrikalar yapın, müessisler kurun. Açları duyun, çıplakları giydirin, komşularınıza yardım edin, muhtacine el uzatın. Ve hakeda, ve keda, ve Ondan sonra verilecek yeri, şuraya verilir mi, verilmez mi o derin ilmi olanlar bilir. Biz mollayız muhtemeleninler. Bizim okuduğumuz devrede Allahu Ekber demek yasaktı. Yosunlarla yetişmiş memleket evladıyız. Bizim ilmimiz oraya vermek caiz mi, değil mi? Bunu pek bilmez. Sadece biz dedik ki, aziz cemaat, sadece biz dedik ki, Zekat olmaz. Zekat fukaranın hakkı. Hatta ben size söyleyeyim mi? Şu kutuya attığımız para da zekat olmaz. Zekatın eğim hanefiye göre tarifi, hatta dört müştehize göre, mali mahsusu, şahsı mahsusa temriktir. Mali'in, serveti'in yılda bir kere, kırkta birini karşında muhatap olacak, mülk olarak vereceksin. O vakit zekat olur. Eline alacak, kabul edecek o zekatı. Onun dışında... Sizi verdiğin borç veya sokakta bağışladığın falan şey böyle tembih olmadan veya verdiğin ziyafet. ibaha tarifiyle İbn-i tarifi tabiri bunlar zekat olmaz. Muhtemem ünlüler ben yine dağıttım görüyor musunuz muzluğu ama Allah'ın Resulü'nün hadisi şerifi üzerindeyiz hep beraber. Gün gelecek ki fakillik ahlak haline gelecek bir. İkincisi ve heva mütebaan Havai neşaniyet tabi olunacak. barhaneler, kerhaneler, kumarhaneler, meyhaneler, bilmem nehaneler, diskotekler falanlar falanlar falanlar, alehinde konuştuğun zaman zaman da sana gerici diyecekler. Hoca nereye gidiyorsun? Hangi devrin adamısın? Bu devirde hiç sinadan, kuvvstan alehte söylenilir mi? Bu hakede bak. Mütercimler. Biz eski Müslümanlığımızda dururuz. Nasıl eski Müslümanlığımız biliyor musunuz? Aziz cemaat, hep beraber, hep beraber. Allah Resulü'nün getirdiği Müslümanlığımızda durur. Bunun dışında başka bir yol bilmiyor. Allah'a dayan, saye sarıl, hükmüne ve hikmetine ram ol. Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol değil gibi Akif'in. Bir tek yol tanıyoruz kâinatta. Ta Himalayaların, Altayların, Cenubi ve Şimali Amerikaların, Japonyaların, Yanardağlarının arkasına kadar sesleniyoruz. Kainatta ey Beşeriyet, Adem evladı bir tek yol var, o da Hazreti Muhammed'in yolu. O da Kur'an'ın yolu, o da İslam'ın yolu. Yüce Rabbim, Nur'la dolu olan bu yoldan bizi ayırma. Mutranlımızlar heva dedim de 30 sene evvel Mesnevi-i Mutfalâm'da aşk el Mevlana'nın şöyle bir sözünü hatırladım. Bakınız öyle diyor. Lâ tesun faw'al heva misl el-haşîş. İn nezl el-arş eûlâ diyor. Kardeşim nefis ve heva ve şehvetine uyup da mahvolma. Dünyadaki asma gölgesinden itaat ederek gerçek mümin olarak gittiğin cennet çok daha evladla hayırlı duruyor. Ya ya dünyada asma gölgesinde bir oh diyeceksin, havai neşaniyeni tatmiyedeceksin. Eğer gitmezsen ifa... cennet ondan çok daha hayırlıdır çünkü de, cennet. Müslümanlar, yine Mevlana'nın sözü aşk erinilmesine mesnevisi öyle diyor. 26 bin ev çekilmiş bunlar. us. <tik bir kere> Ey delikanlı, hava inestaniyem ve şeytani arzularımla biraz az dost ol. Seni Allah'tan koparıp balalet uçurumlarına yuvarlayan hevâin ya saniyen fuhşiyat, cinâ ve ensâli kötülüklerindir diyor. Aş eri Mevlam'a celâletin ulgumî. Muhtemelen bunda böylece noktalıyorum ve bu dersimde üçüncü umdeye geçiyorum. Ve dünyan mu'tarafen. İstersen sen de dünyan mu'tarafen oku. Tercih edilen dünya. Yani gün gelecek ki dünya ahirete tercih edilecek. Herkes dünya dünya dünya keyfini çatıracaksın bir evi var size villası olsun bir villası var size yası olsun ufak bir sevazlı bir araba arabası var konforlu bir avanslatı ne olmasın canım efendim Şamur sığırındaki içkiye sordum diyor kardeşim biri Şamur sığırındaki içkiye kardeşimizdir diyor tabi sordum diyor yahu bu parasana yetiyor mu malboro içiyorsun dedim diyor şamur bu çamur sığırında bu sırasında saç taşıyorsun akşam kadar şu haline bak. Birkaç nüfusun var senin, bu yavruların ekmek katık bekliyor senden, içtiğin Malboro sigarası. Abi hijol olmazsa sigarada bari onlarla biz de beraber olalım diye içiyorum diyor. Ya kodamanların içtiğin Malboro'yu o da içince adam olacak ve böyle olunca da bir nefes alacak kendini tatlı yedecek. Mümin kardeşim, mümin kardeşim, sen ölçü olarak kim alıyorsun Allah'ın başkına? Halbuki ise Kur'an-ı Kerim sana ne diyordu? Lakat tanıyarak um, fi Rasulullah'ın üstüne hasenet, lümen kana yarzullaha ve yamel ahireti ne miydi? Ahireti ve Allah'ı isteyenler için Rasulullah'ta en güzel örnekler var. deniyor muydu Kur'an-ı Kerim sana? Örneği, hatta Rasulullah, ashabi temiziyim, bi bir eyyim istedeyim, ihtiyacım buyur muydu? Benim sahabelerim semadaki yıldızlara, kusup yıldızına benzerler. Onların hangisine uyasanız, cennete götürler. Geliyor muydu şu arkadaş sen uyuyorsun Allah cina işçi kardeşim işveren kardeşim o hak eder o hak eder. dünya ahirete tercih edilecek Muhtemel müslümanlar dikkat ederseniz şimdi o medya diyorlar ya bütün iletişim araçları radyolar, rasteler, televizyonlar falanlar falanlar adam adam ses müzik seti müzik seti satıyor mesela dükkandayken de müzik seti koymuş o büyük şeyler sesli büyük ankariyalar türkler anısmalar yazmış bu setler diyor yedi mahalleyi ayağa kaldırır diyor romantisini böyle yapmış türkler anısmalar halbuki bizim bizim ahlak anlayışımızda cisimse kimse radyosunu televizyonunu kulağı duyacak kadar atacak ki komşusu zikredebilir kuran okuyabilir ibadeti edebilir, hastası vardır herhangi bir durumu vardır komşunu rahatsız etmeyecek adam yer bunu satarken Yedi mahalleyi ayağa kaldırır diyor. Dünyanın propagandası böyle muhtemelen. Ne diye varsanız, hangi dükkanda bir sohbet dinleseniz, dolar kaç yüz bin, milyonu geçti. Mark şu kadar yüzü, riyal bu kadar. Yani bütün dükkanlar ve mağazalarda bizim Akşehirli hocamın çok özür dilerim, darılmayın muhtemelen diler, Akşehirli Hoca'nın, Ökçesinde kimisi olmayanların bile dükkanlarına varın onun tabiriyle. Onların da konuştuğu mark dolar. Geçenlerde dostumuzun bileği öyle diyor. Neredeyse süpürgeye kadar indi hocam diyor. Bir şey alacaksınız, bakıyor faturaya. Şu kadar dolar, bu kadar marka girmiş, karşıdaki şu kadar yüz bin lira, şu kadar vereceksin diyor. Yani neredeyse süpürgeye vardığınız zaman şu kadar dolar, bu kadar süren. Veya felikliyse, Muzeran Müller, Dünya, Dünya bütün fazilet insurları üzerinde hakimiyet kurmuştur. Ben kardeşlerime şunu hatırlatmak istiyorum. Fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden ibret alalım. Ya Resulallah, merdiveninizin taşı düşmüş duvarlarınızda suasız. Müsaade ederseniz biraz güzelleştirelim şunları deniyor. Ey ashabım atını ağaca bağlayıp gölgesinde dinlenen misafiri sensiyle derdim. Resulullah böyle diyor, aklını ağaca bağlayıp, gölgesinde dinlenen misafir gibi sefer üzerindeyim, şeriatı tedbih emrin bitince Allah'ımın diyarına, huzuruna gök edeceğim, mabeyli humayonu haklı çıkacağım, değmez. E şimdi bu olur mu hocam? Sen yine yakışanı yap da, hüneler darılmayın, siz yine ihtiyaç olanı yapın ama, aşırılık çılgınlık ve şımarıklığı Allah affetme. Evet biliyorsunuz bazen bakıyorsunuz. Medine i verede bir daha tanıdıklarımızdan bir medine tahliye de ev yaptırmış. 22 oda bir karı koca. Oğlanlar evlenmiş, kızı gelin olmuş. Evde bir karı koca 22 tane oda ve hepsi parada dünyanın en lüks gül kabartmalı halılarıyla ve padişahlar ve Osmanlı sultanlarının oturmadığı lüks koltuklarla döşenmiş. Mümin kardeşimiz değmez ya. Değmez. Yani benim söylediğimi yanlış anlama. Tabi dünyada insan rahat eder, rahat edecek bir meskeni olur. Ladik Hacı Ahmed Amuz öyle derdi. Hocam, ricalullah, bir müminin bir meskeni olmalı derler derdi. Yani başını bir evin bulunması, karz derecesinde mühim al yara murtacı olmamak, hissetini korumak için, evin de, meskenin de, koltuğunda koltuğun da olacak bunlar. Ama... Ve Allah'a dua ettiğiniz için Allah size Kur'an, getiriyor. gitmeyin, dua ettiğiniz Allah aşırı gidenleri sevmez diyor Kur'an-ı Kerim. Allah size dünyanın yaldızı, dünyanın yaldızı ettiğiniz için Allah size hasırın üzerinde Allah'a dua ettiğiniz için Allah size Hazreti Faruk-u Azam geliyor. Selamun aleyküm size bereketler getiriyor. Allah'a Peygamber Efendimiz doğruluyor, yanağının ve mübarek kolunun üzerine hasır nakış yapmış. Hasırın üzerine istirahat edince mübarek yanağı, arştan daha üstün mübarek yanağı, her ne böyle tıpkırmızı hasır oturmuş, koluna oturmuş. Hazreti Ömer dayanamıyor Allah'ın Resulüne, ağlıyor. Ağlıyor, gözyaşları böyle şarıl şarıl. Ya Resulallah, şideke öbi ve unmi. Bizans'la, Bizans, Bizans İmparatorluğu saraylarda... İran kralı köşklerde Yemen sultanları villalarda böyle büyük büyük evlerde konaklarda otursun da siz kainatın göz güvebeği varlık kendi için olan yüce Peygamber, bu kadar artık buna gönlüm dayanamıyor kalbim dayanamıyor ya Resulallah al seyranda efendim, Devamlar efendim. Et, al. nur ve şuur dolu ay parıl parıl. Ay gibi dedim ama güneşin ışığı kendinden olduğu peygamber. Tamam mı? Kapı caminin muhtemelen cemaati. Yunus Emre ne diyor? Yunus Emre ne diyor? Ay dahi güneş dahi nurundan Muhammed'in. Cümle şekerler tadı tadından Muhammed'in. Yunus'umuz öyle diyor. Kainatta nur, kainatta aydınlık, kainatta şubur, kainatta fozail, kainatta neş'e, kainatta aşk, kainatta sevgi diye ne varsa gönüllerde Resul-i Zişan'ın gönlünden takdim edilmelidir muhterem ünlüler. Böyle bir nebi Zişan, Hazret-i Ömer'e karşı buyuruyor ki, Ya Allah, razı değil misin? Allah dünyayı onlara, bize de cennetin ebedi taadetlerini vaat ediyor. Ve le sevfe yuvpike فَتَرْوَا وَلَسَوْفَ يُوْفِيكَ رَبُّكَ فَتَرْوَا Rabbim seni râzi kılıncaya kadar zut edecek sana ya Muhammed. Ayet Celle nazil olunca Peygamber Elyişan Efendimiz öyleyse ümmetinden bir fervin ateşte kalmasına râzi olmayacağıma ya savunurlar. Öyleyse madem ki وَلَسَوْفَ يُوْفِيكَ رَبُّكَ فَتَرْوَا sen razı oluncaya kadar verdim, veriyorum, vereceğim. Muhammed'im diyor ya, kuran Hakim, öyleyse ümmetimden bir ferdin ateşte kalmasına razı olmayacağım. Allah. Muhtemelen Müslümanlar, Abdillah İbni Mes'ud, seni ne nerede arayalım mahşerde ya Resulallah? Üç yerde arayın diyor. Peygamber Efendimiz, üç yerde arayın diyor. Bir, havzımın başında mahşerdeki susurları sulayacağım. Yandım ya Resulallah diyenlere, dolu dolu pırıl pırıl nur kaselerle kevser vereceğim onlara inşallah havuzundan. Bir, Muhtemelen Müslümanlar, Hacı Bey-i İsaade Üstadımızı rahmetle, afirle, nurla yad ediyoruz. Nürfetül Mecalisten olmak, sonra Muhtemelen Amir-i gördüm, öyle derdi devamlı. Mahşerde cenab Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri, Ümmetinin susuzlarını kafelerle, bardaklarla, dillurlarla sularken geriden susuz günlerde ümmetinin ilim abu hayatıyla sulayan bir alimin geldiğini görüyor. Ya Ya Ya Rabbi şah Şahit ol biz o alimlerin elini öptük, bizi onlara bağışla diyorum huzurunuzda muhterem ya. biz o alimleri gördük ve elini öptük şimdi onların kapısında nakiz halimizle nöbet bekliyoruz ancak bir alimlik iddiası falan yok yok muhterem mahrumiyet devrinde geldik, mahrumiyet devrinde geldik, ancak bu kadarıyla siz şerefli müminlere hizmeti şeref bilen bir kardeşiniziz. Hakkınızı helal edin teala. Tabi ulu orta ağır sözlerimiz de oluyor. Kırılmayın. Bilin ki Allah için söylemiş oluyor muhterem miller. Söyleyeceğim şu. Hacı Veysad hocamız öyle diyordu. Peygamber Efendimiz bu hayatı avzı kezserinden dolu dolu katelerle sunarken geriden kıyametin kurbunda her cümers devrinde ilmin katletildiği, ulemanın yok edildiği. Ya, burası söz işler ama ezan okunuyor muhtemelen mümürler. Medreselerini kapattılar, ilim yuvalarına sert çektiler, din ilim yuvalarına. Sonra da yaşlılar yakın ahirete irtihal etti. Sonra da senelerce çığlığı, vaveyla'yı bastılar. Hocalar cahil, hocalar kifayetsiz, hocalar söyle hocalar böyle, hocalar çağın gerisinde, hocalar tekniği, teknolojiyi bilmezler, hoca. Nihayet gün geldi, muhterem Müslümanlar, nihayet gün geldi, Allah sebep olanlardan razı olsun. Evvela Kur'an kursları açılmaya başladı, sonra İmam Hatice'ler açılmaya başladı, 1951 9.51. Ahmet Tayyip Uğurlu'nun babası. Kilipaşa'da Şifa-i Şerif okutuyordum sabah namazlarından sonra. Kürsünün elinin önüne geldi böyle. Hocam dedi bir görüşmek istiyorum dedi. Görüştük. İmamacık okulu açıyoruz. Arapça okutmanızı rica ediyorum dedi. Yani bugünün profesörlerinde hocalık hakkımız var muhterem Müslümanlar. Ya büyük unvana ermiş profesörler. Hayrettin Karaman'dan sunu selene varıncaya kadar birçok müftilerinde, hocalarında diyanete hizmet verenlerinde bugün reis muavirlerine varıncaya kadar hocalık hakkımız var. O günlerden kalma Rabbin Lutf'u tabii. O günlerde İmati okulu başladı ve bakarsınız işte 60'larda ila yüksek İslamlar açıldı 60'ın yakınlarında mutlaka mümkünler. Şimdi minberlere, kürsülere yüksek İslam mezunu heyecanlı mezun çocuklarımız çıkmaya başladılar ya dikkatinizi çekerim evvelce hocalar cahildir, hocalar kifayetsizdir, hocalar dünya şartlarını bilmez, hocalar çağın gerisini diyorlar ya, şimdi fizik okumuş, kimya okumuş, yabancı dil okumuş, İngilizce, Almanca bilen ve hakezâ ve hakezâ kültürü, ilçeleri, milanları falan, hepsini bilen hocalar, genç hocalar yetişti, minbere çıktılar senelerdir, ver yansın diyorlar. İslam'a gel, Kur'an'a gel imana gel, aşka gel şahsiyete gel, ahlaka gel, edebe gel, veriştiriyorlar ya bu defa bakıyorsanız, ver yansın ediyorlar, olmadı, olmadı, olmadı, olmadı. Biz bunların cahillerinin cahillerinden şikayetliyorduk, bu defa diplomalları taksilinden çıktı. Olmadı, kapatın şu imam hatikleri yüksek insanları. Muhterem Müslümanlar, samimiyetsizlik, yönetlik, ikiyüzülük ancak bu kadar olur. Fenni ilimler dedin, yavru taksil etti. Dini bilgiler dedin, yavru öğrendi, kadir kadar. Arapça'yı, Farsçayı, bir de en az yabancı dili öğreniyordu, öğreniyorlar şimdi Muhterem Müslümanlar. Bu defa hayır memlekette kökpenci gençlik yetişiyor. Bu gençliğin önüne mutlaka bu İmam başına bir çorap örmek lazım. Hayır Muhterem Bu memlekette kanunlar, nizamlar, hürriyetler, okuma hakkı, söz fikri, fikri 55-60 milyonun 65'e doğru varan milyonların hepsi ...müsavi hakkıdır. Aziz cemaat, yavrularınızı okutunuz. Şarkın ve kalbin ilimleriyle mücehhez kılınız. Dost ve düşmanını mutlak tanısınlar. Hz. Muhammed'in getirdiğine sımsıkı sarılsınlar. Cenab-ı Halik-ı Zülcelal ve Kemal Hazretlerinin ilahi tevhikiyle geleceğin meşaleleri ve amizeleri olsunlar inşallah. Muhteremdiler, Resulullah'ın misaliyle sözü kesiyorum... Peygamber Efendimiz Havuz-ı Kevseri'nden herkese kâselerle veriyor dedim ya, kıyamet gününe yakın millet İslam'ı dudakları çaklamış, ruhani hayatı tam takır insanlara, İslam ve ilim ve Kur'an albı hayatını sunan ilim adamını görünce, Peygamber Efendimiz elinden bardağa bırakıyor, gel ümmetime sahip çıkan ilim adamı, seni avcumla sulayacağım diyor Peygamber Efendimiz. Selamlar, Konya'mız aşağı yukarı bin yıldır ilmin, hakkı hakkın, İslam'ın beşiği. Ve siz Konyalı kardeşlerinden Rabbim milyonlar, milyarlar razı olsun. Sayısız camiler, sayısız mescipler, sayısız mektepler, okullar yaptınız. Şu girilen ve Ramazan'da açılacak olan Hacile-i Saad'ın üstadımızın sitesi. Bilyalı. Yani trilyonlar bilyaların falan hesabı çok geride kaldı. Trilyon masraf ederek yapılan bu deli müesseseler Konyalı'mızın eseridir. Allah sizden razı olsun. Bu arada tabii her Cuma'da söyleniyor. Geçen Fatih Efendi'ye latif ettim. Yani kabak tadı ve dedirtmeyelim falan diye ama dedikti zaten. Bu iş böyle gidecek çare yok. Kabak tadı da verdi bu iş. Ama ben bugün önümüze yeni bir şeyle tekrar çıkıyorum muhteremiz malar. Kapı. Kapı caminin halal kazanç ve harf olarak kanunu canını, imanını korcasına hulusla yattıran vel efendi muhteremiz malar kabri cennet olsun o günün şartları içerisinde Caminin imam verilir esnilerine birer meşruta yaptıramamış veya yaptırılmış ise ki öyle bir sayısız vakitler var caminin çünkü. Satmışlar müzayete, yıllarca. Sadece, sadece Bursa'da 300 kadar cami ve mescid satılmış. Bu camilerin çoğunun kubbesindenin kursun, satış bedelinin üstünde para etmiş muhterem Müllağ. Biz böyle günleri geride bıraktık hamdolsun. Kim bilir vardı da şimdi yok yani bizim imamları var, müezzinleri var, kayyumları var bunların uzak uzak yerlerden vazifeye devam etmelerinin zor olduğu hatta bazı imamların cami meşrufası olmadığı için uzak yerden gelemiyorum diye vazifeden istifa edip emeklilik istedikleri vakıadır, hadisedir, gerçek öyle olunca Konya'mızda şimdi yepyeni tat taze bir teşebbüs Kapı Camii imam ve kayyum ve müezzinlerine altı dairelik bir yer alınmış temelleri atılıp, bina inşaatı yükselmek üzere. Şimdi buraya, geçen gün, bundan iki ders evvel hücredeydim. Bir mümin kardeşin elinde, sıkının içerisine on milyon koymuş. Allah şahit. Hiç de beklemezsiniz öyle kendisinden sanki şöyle baktığınızda. Mümin kardeşim, sıkının içerisine koymuş on milyon. Sağolun sayesinde kardeşim dedi, şu on milyonu almış, ben bu müesseseye yargınlatmak istiyorum. İmamlarımız rahat etsinler, vazifelerine devam etsinler. Benim de bir cimri tuzum bulunsun dedi. Şimdi Hüseyin'in telefonu ettiği koyun unutmayın dedim. Mühcülüğümüzün de işaretiyle bugün Konya camilerinde buraya para toplanıyor. Sıradan sıradan vermeyeceksiniz. Güzdanınızda ne varsa siltere gideceksiniz inşallah. Sonra da ayrıca sarrafına, manifoturacısına, esnafına, bakkalına, marketçisine tembih ediyorum. Para istemek için var olduğu zaman, coşarak verirsin. Zaten ilk celsede 150 milyon kadar, elhamdülillah, bir maya toplanmış. Onunla temeli atılmış olacak inşallah. Ve Konyalımız bu müesseseyi bir çırpıda bir yerde yapacak. Kışın imamlarımız ve müezzillerimiz. Müslümanlar, ben kendi imkanımdan şimdilik bir iki bin lira bereket parası olsun diye veriyorum. evet. Seccadenin üzerine koysunlar, 250 bin ramdenin bulunsun. Sonra ne kadar yetişebilirsem, arkasını yine... Kocak arkadaşlarımız bilirler. Her Cuma çıkışta, ben söyleyeyim, Hatip Efendi söylesin, bir şey vermeyi arzu ederim. Çünkü... وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ Min خَيْرٍ تَجِزُوهُ عِنْدَ اللّٰهِ Allah Kur'an'ında böyle buyuruyor. Hayır için alemde ne iki verdiyseniz, mahşerde hazır bulacağınız odur diyor. Nasıl mı? manja edil falahu aşrı entaliha en az on katlanarak en az, la ekleminin. Şöyle, mesele olanlar, yünfecikler anlalılar, yani sidi ile Allah, kmesel, habbe anbets, yedi kanabil, yani her biri yüz habbe. Ve Allahı vay, Onlar ki Allah yolunda, yiralarını verilir. O yiralar, toprağa atılan bir dağne olduğunu fark edin. Mesele. O dana 7 saat, 7 saatte 7 başak ve her başakta 100 tane bir e Cenab-ı Hak 700 kâfi verecek. Bununla kalıyor mu? Vallahi kalmıyor. Valla hu yuzla ifliden Allah dilerse 700 bin kâfi yarak Onunla kalıyor mu? Billahi ne kalıyor? Valla hu wasiun alim innallaha yer sökumen geçe ol dirayi hisas tehvasınca hisatsız olarak mahşerde verdiğiniz kuruşu dirayı Defterimizde, sayıf-i bize bulacağız inşallah. Şu halde bir bunun içindeyiz. Bütün yaptığımız kayırlar için bilmeliyiz ki Mevla görüyor, biliyor ve duyuyor. Onu nihayetsiz katlamak suretiyle kullarına mahşerde cennetlerini vererek mukadre edecek Sallallahu ala Resulina Muhammed. Buyurun aşk ile kelime-i Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü kelime-i tayyib-i -e, münciye-i Mevla cümlemize aşk ve vecikle gülerek çene kapamalar nasib-i mukadder ile. Şeriatı garra-i ahmediyeye ve ittibarlarımızı yevmen tevma mücdad eyle. Cümlemize ve bütün inanmış mümin ve müslümanlara cennet, nimet ve aksal gayemiz olan جمال الالهيهيتي و الاطفاء اكرام الى رب العزه عما لا له ولا نظير له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم تصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وخلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعد ومجرائه الكاملين في عهده حضرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين ربوان الله تعالى عليهم أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم اشهد ربك رب المستضعفين وسلاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح <تسكت> الحمد لله الذي تفرد بالعز والجلال وتوحد بالكبرياء والكمال نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نفاد لحكمه ولا زبال فنشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أكرمه بأشرف الخصال قال الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وخلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده ومزرائه الكاملين في عهده خصوصا منهم على الإمام خليفة رسول الله على التحقيق ثم راء المؤمنين حضرت أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والغرابة والتابعين رضا الله تعالى عليهم أجمعين أما بعد يا عباد الله اتقوا الله ويطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة فعلموا أن الله شديد العقاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الخلق خلق الله الأعظم <gülüyor> <gülüyor> Muhterem Müslüman Kardeşlerim! İslam ahlakına ne kadar susadığımız hepimizce malumdur. Çünkü İslam ahlakından mahrum oluşumuzun ızdırabını hepimiz her an çekmekteyiz. Bu acı hayatımızın her safhasını adım adım istila etmektedir. İslam ahlakı her geçen gün biraz daha yaralanmakta insanlığımız, yaşayışımız her gün biraz daha ilahi ahlaktan uzaklaşmaktadır. Cemiyet hayatımızı için için çökerten, aile hayatımızı inin inin inleten, ahlakı kıymetlerimizi günden güne ayaklar altına alan sinsi sinsi bizi içinizden vuran içki, kumar ve zina afetleri gittikçe kuduruyor. Bunlardan ne zaman kurtulacağız? Bunlara bir dur diyen çıkmayacak mı? Bu salgın hastalıklardan ne zaman selamete çıkacağız? Her şeyimiz, evlerimiz, vatanımız yıkıldıktan sonra mı dinimiz, ahlakımız tamamen bizi terk ettikten sonra mı? Bütün maddi ve manevi kıymetlerimiz, meziyetlerimiz bizden soyulduktan sonra mı? Yoksa öldükten sonra mı? Ne yazık ki o zaman ayılmak, eyvah diye teryat etmek hiçbir fayda vermeyecek. <gülüyor> Çünkü bunların hepsi bir pitne afetidir önü alınmazsa, uğradığı yeri mutlaka perişan eder ve zararı her tarafı kaplar. Bu hususa, bilhassa dikkatimizi çeken Cenab-ı Hak Enfal Suresi'nde şöyle buyuruyor. Bir de öyle bir fitneden sakının ki, o, içinizden yalnız onu çıkaranlara dokunmakla kalmaz da, hepinizi birden helak eder. Şayet bu günahlardan, bit'atlerden, cihad emrinde tebbellik göstermekten, kitnelerden korunmaktan acele etmezseniz, ihmal ve gaflete düşerseniz, iyi biliniz ki Allah'ın azabı son derece şiddetlidir. <gülüyor> Ey hayatını, namusunu, neslini seven insanlar! Zinaya asla yaklaşmayın, o çok çirkin bir fuhuştur, ne kötü bir yoldur emrini veren İslamiyet, bir emirle binlerce felaket kapısını kapamıştır, zira İslamiyet edep dinidir. Edep, elini, dilini ve belini faziletle korumaktır, halbuki kumar insanı elinden, içki dilinden, Cinada da tutarak ebedi idam sehbasına götürür. <gülüyor> Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bir hadisi şeriflerinde masiyet irtikab edilen bir kavmin içinde bulunanlar onun tahirine o kötülüğün kaldırılmasına kadir oldukları halde bunu yapmazlarsa Allah ölümlerden evvel hepsini cezalandırır buyuruyor. Hutbemiz boyunca anlatmaya çalıştığımız kötülükleri işlememek, işleniyorsa mani olmak, İslam'ın emri olan güzel ahlak prensiplerine uymak, terdi ve cemiyeti eğitmek hepimizin görevleri arasındadır. Bunun içinde Allah ve Rasulünün emirleri doğrultusunda yaşamak ve İslam'ı bir kurtarıcı olarak kabul edip ondan asla ayrılmamak her rütmenin asli vazifesidir. Huddemizi <gülüyor> Resulullah'ın şu hadisi şerifleri ile bitirelim. Güzel ahlak Allah'ın yüce ahlakıdır. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Ve kale aleyhissalatu vesselam et taibinnazden kemelladen beleh Estağfurullah elâ azîmeti bihi ve